Allah için dostluk ve kardeşlik. Dünya Allahü Teala'ya giden yolda bir konaktır. Bu konakta bulunanların hepsi yolculurlar. Yolculuklarından maksat aynı ise hepsi bir sayılır. O halde aralarında sevgi, beraberlik ve yardımlaşmalar olmalı, birbirlerinin hakkını gözetmelidirler. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi sevmek ve onunla kardeşlik yapmak dinde üstün ibadetlerden ve yüksek mertebelerdendir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala birinin hayrını isterse ona iyi bir arkadaş ihsan eder. Şayet Allahü Teala'yı unutursa o ona hatırlatır. Hatırladıkça Allah Teala ona yardım eder buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte iki mümin bir araya gelirse muhakkak dini bakımdan birbirinden istifade ederler buyurdu. Başka bir hadisi i şerifte ise Allahu Teala yolunda bir kimseyi kardeş edinene cennette hiçbir amele verilmeyen yüksek bir derece verilir buyruldu. Ebu İdris Havelani, Muaz bin Cebel'e, radiyallahu anhuma, seni Allah için seviyorum dedi. Muaz bin Cebel cevabında, sana müjdeler olsun. Zira Resulullah'tan duydum. Buyurdu ki, kıyamet günü, Arş-ı Azam'ın etrafında, kürsüler kurulur. Üzerlerinde bazı insanlar oturur. Hepsinin de yüzleri, Aynı 14'ü gibi parlar. Bütün insanlar endişedeyken onlar emindir. Herkes korku içindeyken onlar sakindir. Onlar Allahü Teala'nın evliyası, yani sevgili kullarıdır. Onlar için ne korku ne de hüzün vardır. Dediler ki: Ya Resulallah, bunlar kimlerdir? Allah için sevişenlerdir buyurdu. Şu hadis-i şeriflerde konumuzla ilgilidir. Allah için sevişen iki kimseden Allahü Teala'nın indinde diğerini daha çok sevenden sevgili kul yoktur. Allahü Teala buyuruyor ki benim için birbirini ziyaret edenleri, benim için sevişenleri, benim için birbirine kolaylık gösterenleri ve benim için yardımlaşanları elbette ben de severim. Allahü u kıyamet günü benim için birbirini sevenler nerededirler? İnsanların sığınacağı hiçbir gölge olmayan bugün onları arşımın altında gölgelendiririm buyurur. Kıyamet günü yedi sınıf kimse arşın gölgesinde bulunur. Bunlar 1- Adaletle hükmeden devlet reisleri 2- Henüz gençliğinde ibadete başlayanlar 3- Namaz kılıp camiden çıkınca bir sonraki namaza kadar kalbi camiye bağlı olanlar 4- Allah için birbirini sevenler, Allah için toplananlar, Allah için ayrılanlar 5- Tenhada Allahü Teala'yı zikredip Gözünden yaş akanlar. Altı, zengin ve güzel bir kanın kendisini çağırdığı zaman ben Allahü Teala'dan korkarım, gelemem, diyenler. Yedi, sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyenler. Bir din kardeşini Allah rızası için ziyaret edene bir melek arkasından Allahü Teala'nın cenneti. Sana rahat ve mübarek olsun der. Bir kimse bir din kardeşini ziyarete gidiyordu. Allahü Teala onun yanına bir melek gönderdi. Melek nereye gidiyorsun? dedi. Ziyarete giden filan din kardeşimi görmeye gidiyorum diye cevap verdi. Melek onunla bir işin mi var? dedi. O hayır dedi. Akraban mıdır? dedi. Yine hayır dedi. Melek, o halde niye gidiyorsun? dedi. O Allah rızası için gidiyorum ve onu Allah rızası için seviyorum. dedi. O zaman Melek, Allahü Teala beni seni sevdiğini müjdelemem için sana gönderdi. O kimseyi sevdiğin için Allahü Teala sana cenneti vaat etti, dedi. İmanda en kuvvetli dayanak. Allahü Teala için sevmek ve yine onun için düşman olmaktır. Allahü Teala peygamberlerinden birine vahiy gönderip buyurdu ki: Zahitliği seçmekle kendi rahatını düşündün. Zira bununla dünya ve dünya sıkıntılarından kurtuldun. Bana ibadetle meşgul olmanda kendi izzetini elde ettin. Fakat dikkat et. Sevdiklerimi benim için sevdin mi? Düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Allahü Teala İsa Aleyhisselam'a şöyle vahiy gönderdi: Eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetlerini yapsan, sevdiğini benim için sevmedikçe, düşmanını benim için düşman tutmadıkça, hiçbirinin faydası yoktur. İsa Aleyhisselam Allah'a isyan edenlere düşman olmakla kendinizi Allahü Teala'ya sevdiriniz. Asilerden uzak durmakla Allahü Teala'ya yaklaşınız. Onlara sert davranmakla Allahü Teala'nın rızasını kazanınız. Buyurdu. Ya ruhullah, kiminle oturalım dediklerinde gördüğünüz zaman size Allahü Teala'yı hatırlatan. ''Sözleri ilminizi arttıran, amelleri ve işleri size ahiret için çok çalışma şevk ve zevkini veren kimselerle oturunuz.'' buyurdu. Allahü Teala Davud aleyhisselama şöyle vahiy gönderdi. ''Ya Davud, niçin insanlardan kaçıyor, yalnız oturuyorsun?'' Davud aleyhisselam ''Ya Rabbi, senin sevgin insanları hatırlamayı kalbimden sildi. Hepsinden kaçar oldum, dedi. Allahü Teala, ey Davud, uyanık ol, kendine dostlar ve kardeşler ara. Din uğrunda sana yardımcı olmayanlardan da uzak ol. Çünkü kalbini karartır ve şükürden uzak tutarlar, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın bir meleği vardır. Yarısı kardan. Yarısı da ateştendir. Bu melek, Ya Rabbi, kar ile ateş arasında dostluk koyup bir arada bulundurduğun gibi, sana layık kullarının kalplerine de dostluk ve yakınlık ihsanı ile der buyurdu. Yine bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala için birbirini sevenlere cennette kırmızı yakuttan bir sütun dikilir. Üstünde 70 bin köşk bulunur. Oradan cennette olanlara bakar. Yüzünün nuru cennette olanlara güneşin ziyası gibi parlak görünür. Cennettekiler gelin seyredelim derler. Onlara bakarlar. Elbiseleri yeşil sündüsten ve alınlarında Allah için birbirini sevenler yazısını görürler buyurdular. İbn Semmak ölüm halindeyken "Ya Rabbi, günah işlediğim zaman da sana itaat edenleri sevdiğimi biliyorsun. Bu günahımı o sevgime bağışla." dedi. İmamı Mücahit rahmetullahi aleyh, "Allah için birbirini sevenler, birbirlerinin yüzüne gülünce ikisinin de günahları ağaçtan yaprak dökülür gibi dökülür." buyurdu. Allah için olan sevgi. Mektep, yolculuk ve aynı mahallede bulunmak sebebiyle olan dostluk, görüşme ve alışkanlık, Allah için sevme değildir. Yüzü güzel, sözü tesirli veya kalbine hoş geldiği için bir kimseyi sevmek de Allah için değildir. Makam, mal veya dünya maksatlarından bir maksat için bir kimseyi sevmek de Allah için değildir. Bunlar Allahü Teala ve ahirete inanmayanlardan meydana gelir. Allah için olan dostluk ve sevgi imansız ele geçmez. Bu da iki derecedir. Bir, bir kimseyi onun yapabileceği bir şeyden dolayı sever. Ama bu şey de dini bakımdan olur ve Allahü Teala için yapılır. Üstadını İlim öğrettiği için sevmek gibi. Bu Allah için olan sevgidir. Ama bunda da maksat makam ve mal değil, ahiret olmalıdır. Maksat dünya olursa bu sevgi Allah için olmaz. Üstad talebesini ilim okuttuğu için severse ve ona ilim öğretmekle Allahü Teala'nın razı olduğunu bilirse sevgisi Allah için olur makam ve kıyafeti için severse, Allah için sevmiş olmaz. Bir kimse sadaka verir ve fakirlere sadaka vereni severse, yahut fakirleri misafir edeni, yedireni, içireni, çeşit çeşit yemekler hazırlayanı severse, Allah için sevmiş olur. Hatta kendisine yiyecek ve giyecek verip, fazla ibadet etmek için yardımda bulunanı sevmesi, Allah için olur. Çünkü maksadı, ibadet için daha çok zaman bulmaktır. Alimlerden ve abitlerden birçoğu bu maksatla zenginlerle sevişirdi. Her ikisi de Allahü Teala'nın sevgili kullarından olurlardı. Hatta kendisini günahtan koruduğu için hanımını sevmek bile Allah için olur. Yahut hanımını kendisine dua edecek bir çocuk dünyaya getirmek için severse, Yine Allah için sevmiş olur. Hanımına verdiği her nafaka sadaka olur. Hatta hizmetçisini iki sebeple sever. Biri hizmetini yapar. Diğeri de daha fazla ibadet etmesi için başka şeylerle meşgul eylemez. İbadet için olduğundan Allah rızası için olur ve bununla sevaba kavuşur. 2. Bu daha yüksektir. Bir kimseyi yalnız Allahü Teala için sevmek olup ondan hiçbir fayda düşünmez. Ne ilim öğrenir ne de ilim öğretir. Ne de dinine hizmet ve yardım için herhangi bir iyilikte bulunur. Onu yalnız Allahü Teala'ya itaat ettiği için, Allahü Teala'yı sevdiği için sever. Hatta Allahü Teala'nın kulu olduğu için sever. Bu da Allah sevgisidir. Ve daha kıymetlidir. Çünkü Allahü Teala'yı çok sevdiği için böyle sevgiye kavuşmuştur. Nihayet aşk derecesine çıkınca âşıklar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini sever. Evinin duvarlarını sever. Hatta sevgilisinin köyünün köpeklerini diğer köpeklerden daha çok sever. Böyle olunca sevgilisinin sevdiklerini, sevgilisini sevenleri Sevgilisinin sözünü dinleyenleri, kapıcı ve köleleri, akrabasını, yakınlarını da zaruri olarak sever. Çünkü onunla alakası olan herkese sevgisi de sirayet eder. Aşk ne kadar fazla olursa, sevgiliye ve onunla alakalı olanlara sirayeti de o kadar çok olur. Demek ki bir kimse de Allah sevgisi galip olursa, hatta aşk derecesine çıkarsa, onun kullarını sever. Bilhassa Allahü Teala'nın sevdiklerini çok sever. Bütün yaratılmışları sever. Çünkü var olan her şey Mahbubunun sevdiğinin kudret ve saltanatının eserleridir. Çünkü var olan her şey Mahbubunun sevdiğinin kudret ve sanatının eserleridir. Aşık maşukun kudret ve sanatını da sever. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem taze bir meyve getirdiklerinde hürmet edip gözüne sürdü ve Allah'a dönmek zamanı yakındır buyurdu. Arkadaşlık ve Şartları Herkesle arkadaşlık yapılmaz ve herkeste sevilmez. Arkadaş olacağın kimsede üç haslet bulunmalıdır. 1- Akıllı olmalıdır. Akılsız bir kimseyle arkadaş olmada hiçbir fayda yoktur. Sonunda kırgınlığa, dargınlığa ve yalnızlığa sebep olur. Çünkü akılsız bir kimse, sana iyilik yapmak istediği zaman, senin zararına bir şey yapar da, kendisi de bilmez. Bunun için şöyle demişlerdir. Akılsızdan uzak olmak, Allahü Teala'ya yakın olmaktır. Aklı olmayan bir kimsenin yüzüne bakmak hatadır. Akılsız kimselere, ahmak da denir. Ahmak işlerin hakikatini bilmeyen, anlattığın zaman da anlamayan kimsedir. 2. İyi ahlaklı olmalıdır. Çünkü kötü ahlak sahibi olandan her zaman zarar gelir. Fena huyu kımıldanınca senin hakkını çekinmeden pervasızca çiğneyebilir. 3. Salihlerden olmalıdır. Çünkü günah işlemeye devam eden Allahü Teala'dan korkmaz. Allahü Teala'dan korkmayana da emniyet edilmez. Nitekim Allahü Teala Kehf suresi 28. ayetinde bize anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur buyurdu. Bidat sahibindense uzak durmalıdır. Çünkü onun bid'ati kendine geçebilir ve kötülüğü ona gelebilir. Bugün meydana çıkan bid'atlerden daha büyük bid'at yoktur. Bazı kimseler Allah'ın kullarına hakimlik yapmamak, kimseyi günah ve fısktan alıkoymamak lazımdır. Bizim Allah'ın kullarına düşmanlığımız yoktur. Onlara karışmaya lüzum da yoktur diyorlar. İşte bu sözler dinsizlik ve zındıklık olup, bid'atten de kötüdür. Böyle kimselerle katiyen görüşmemelidir. Çünkü onların bu sözü, tabiata, yaratılışa yani nefse hoş gelmektedir. Şeytan da bütün gücüyle ona yardımcı olmakta, kalbe bunu güzel göstermeye çalışmakta ve insanı dinden çıkarmaya uğraşmaktadır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh buyurdu ki, 5. Kimseyle arkadaşlık etmeyin. 1. Yalancı. Ona karşı uyanık ol. Her zaman aldatabilir. 2. Ahmak. Sana iyilik etmek istese de, anlamadan kötülük yapar. 3. Cimri. En çok lazım olduğu zaman bırakıp gider. 4. Korkak. İhtiyacın düştüğü zaman kaçar. 5. fasık, Seni bir lokmaya, hatta, daha az bir menfaate satar. Bir lokmadan daha az nedir dediler? Tamaa eder. buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh iyi huylu fasık ile konuşmayı, arkadaşlık etmeyi fena huylu okuyuculardan daha çok severim buyurdu. Evet, bütün bu huyların bir kimsede toplanması gayet az mümkün olur. Fakat niçin arkadaşlık ettiğini bilmelidir. Maksadı, iyi geçinmekse, iyi ahlaklı birini aramalı, maksadı dünya ise, cömert ve ikram edeni aramalı, maksadı din ise, ilim ve takva sahibini aramalıdır. Her birinin de şartları başka başkadır. İnsanlar üç kısımdır. Bazıları gıda gibi olup, daima lazımdırlar. Bazıları ilaç gibi olup, Bazen lazım olurlar. Bazıları da hastalık gibi olup hiç aranmazlar. Velhasıl arkadaşlık yapacağın kimseden ya sen dini bakımdan istifade etmelisin yahut da o senden istifade etmelidir. Arkadaşlık ve dostluğun hakları. Bir kimseyle arkadaşlık veya kardeşlik akdetdince nikah akdi gibi bazı haklar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kardeş birbirini yıkıyan iki el gibidir buyurdu. Burada 10 hak vardır. 1. Mal para hususundadır. Burada en yüksek derece arkadaşının hakkını kendi hakkına takdim etmektir. İşte buna isar denir. Allahü Teala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 Kim de nefsinin hırsından korunursa, işte bunlar azaptan kurtulanlardır.'' buyurdu. Orta derece, onu kendisi gibi tutmak ve malında ortak saymaktır. En aşağı derece de, onu kendi hizmetçisi ve kölesi gibi bilmek, kendi ihtiyacından artanla, istemesine lüzum bırakmadan onun ihtiyacını karşılamaktır. İstemek durumuna bırakılırsa, Dostluk dairesinden çıkmış olur. Çünkü onu düşünme ve ona yardım etme kalbinden silinmiştir. Böyle arkadaşlık gösteriş olup kıymetsizdir. Utbetül Gülâm'ın bir arkadaşı vardı. Ona, bana 4 bin dirhem gümüş lazımdır dedi. Cevabında, gel iki bin gümüş vereyim dedi. Bu söz üzerine Utbetül Gülâm, onunla arkadaşlık yapmaktan vazgeçti ve Allah için sevdiğini söyleyip dünya işi için israr yapmamaktan utanmıyor musun dedi. Halifenin yanında Sofiilerden bazısı gammazlık yapıp fena sözler söylediler. Halife hepsini öldürmek için kılıç getirtti. Ebu'l Hasan Nuri onların arasındaydı. En önce kendisini öldürmesi için ileri atıldı. Halife "Niçin böyle yaptın?" dedi. Ebu'l Hasan Nuri onlar benim din kardeşlerimdir. Canımı onlara feda etmek istedim." dedi. O zaman halife, "Böyle olan insanlar öldürülmez." dedi ve hepsini serbest bıraktı. Fethi Musuli bir dostunun evine gitti. Dostu evde yoktu. Cariyesi, "Bir kap getir, istediğin kadar bu yiyeceklerden al." dedi. Ev sahibi akşam eve dönünce cariyesinin yaptığı ikramı öğrendi. O kadar çok sevindi ki, cariyeyi hemen azâd eyledi. Ebu Hureyre'nin yanına birisi geldi ve, seninle dost ve kardeş olmak istiyorum dedi. Ebu Hureyre ona, kardeşliğin hakkını biliyor musun? diye sordu. O kimse, hayır bilmiyorum dedi. Ebu Hureyre, kendine ait olan altın ve gümüşünün bana ait olduğunu sevmendir, dedi. O kimse de, ben henüz o makama çıkmadım, dedi. Ebu Hureyre, öyleyse vazgeç, bu senin işin değildir, buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anhüma buyurdu ki, Sahabeden birine kelle kebabı gönderdiler. Filan kardeşimin buna ihtiyacı benden çoktur, deyip ona gönderdi. O da bir başka din kardeşine gönderdi. Böylece birçok el değiştirdi. Nihayet kelle kebabı tekrar birinciye geldi. Mesruk ile Heyseme arasında kardeşlik vardı. İkisi de borçluydu. Biri diğeri bilmeden onun borcunu veriyor, diğeri de öbüründen habersiz onun borcunu ödüyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, bir din kardeşim için ''Yirmi dirhem vermeyi, fakirlere yüz dirhem vermekten daha çok severim.'' buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bağa gitti ve iki misvak aldı. Biri eğri, biri doğru Yanında sahabeden biri vardı. Doğrusunu ona verdi, eğrisini kendi aldı. Sahabe, ''Ya Resûlallah, buna siz daha layıksınız.'' deyince buyurdular ki, bir kimseyle bir müddet arkadaşlık edene, muhakkak arkadaşının hakkını gözetip gözetmediği sorulur. Bununla arkadaşlıkta fedakârlığa ve îsâra işaret eylediler. Yine bir hadisi i şeriflerinde, Birbiriyle arkadaşlık eden iki kişinin, Allah indinde en sevgilisi, diğerini kendinden çok sevendir, buyurdular. 2. Bütün işlerinde, İstetmeden ve söyletmeden yardımcı olmaktır. Bütün işlerini sevinç dolu bir gönülle ve alnı açık olarak yapmalıdır. Din büyükleri hep böyle yapmışlardır. Her gün dostlarının kapısına gider, evde olanlara yapılacak ve görülecek bir iş var mı? Odun, tuz, ekmek ve yağ ihtiyacınız var mı? derlerdi. Onların işini kendi işleri kabul ederlerdi. İşlerini yapınca da, kusura bakmayın, elimden bu kadar geliyor, derlerdi. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, din kardeşlerimiz bize, ehlimizden ve evladımızdan daha azizdirler. Çünkü onlar bize, ahireti, çoluk çocuksa, dünyayı hatırlatır, buyurdu. Ata, rahmetullahi aleyh, üç günde bir din kardeşlerinizi yoklayın, hasta iseler ziyaretlerine gidin, ''Bir işle uğraşıyorlarsa yardım edin, sohbeti unutmuşlarsa hatırlatın.'' buyurdu. Cafer bin Muhammed radıyallahu an, ''Ben bir daha bana ihtiyaçlarını arz etmezler korkusuyla düşmanlarımın bile ihtiyaçlarını gidermeye koşarım. Ben ona değil, o bana muhtaç olsun diye çok çalışırım. Dostlar hakkında ne söyleyebilirim, ne yapabilirim.'' buyurdu. Din büyüklerinden öylesi vardı ki, din kardeşi öldükten sonra kırk sene, evinin ve çoluk çocuğunun ihtiyacını arkadaşlık hakkı olarak görürdü. 3- Dil ile olan haktır. Din kardeşleri hakkında iyi söylemeli, ayıp ve kusurlarını örtmeli, din kardeşlerini gıybet eden olursa, cevap vermeyip o kimseyi duvarın arkasında oturmuş, hakkında konuşulanı dinliyor farz etmelidir. Kendisinin olmadığı yerde, onun nasıl olmasını isterse, onun bulunmadığı yerde de, kendisi öyle olmalıdır. Gevşek davranmamalıdır. Bir şey söyleyince dinlemeli, ona muhalefet ve onunla münazara ve münakaşa etmemelidir. Araları açılmış olsa bile, hiçbir sırrını ifşa etmemelidir. Çünkü bu, yaratılışın aşağılığını gösterir. Hanımı, çocuğu ve malı hakkında gıybet etmemelidir. Ona hakaret edenle konuşmamalıdır. Çünkü üzüntüsü devam eder. Hakkında iyi söylerlerse, ondan saklamamalıdır. Saklarsa, haset etmiş olur. Bir kusur yaparsa, şikayetçi olmamalı, mazur görmelidir. Allahü teâlâya taatindeki, ibadetindeki kusurlarını düşünmeli, ve kendine karşı kusur işleyene şaşmamalı, hayret etmemelidir. Bilmelidir ki, kusursuz bir kimse ararsa, hiçbir zaman bulamaz ve arkadaşsız kalır. hadis i Şerif'te, mü'min hep mazeret, münafık da hep ayıp arar buyuruldu. Bir iyilikle on kusuru örtmek lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kötü arkadaştan sakınınız. Bir kötülük görürse açığa vurur. İyilik görürse kimseye bahsetmez.'' buyurdu. Her kusura bir mazeret, bir tevil bulmaya uğraşmalıdır. Mazur görmeli, en iyi şekilde amel etmeli, suizan etmemelidir. Çünkü suizan haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala müminler hakkında, Dört şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu. İsa aleyhisselam buyurdu ki, Arkadaşını uyurken görüp, üzerindeki elbiseyi kaldırıp, avret yerini açan kimse hakkında ne dersiniz? Ey Allah'ın Resulü bunu kim yapar dediler. İsa aleyhisselam, siz yaparsınız. Bir din kardeşinizin aybını gördüğünüz zaman onu ifşa eder, başkaları da bilsin diye söylersiniz, buyurdu. Büyükler buyurur ki, bir kimseyle dostluk yapmak istersen, ona kız ve sonra gizlice bir adam gönderip, onun yanında seni kötülemesini söyle. Eğer senin sırrını ifşa ederse, onunla arkadaşlık yapma. Büyükler şunu da söylemişlerdir. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın senin hakkında bilip de sakladığı şeyi, bilip de saklayan kimseyi sever. Birisi bir dostuna gizli bir şey söyledi ve ''Hatırında mıdır?'' dedi. ''Hayır, unuttum.'' dedi. Hazreti Abbas, oğlu Abdullah'a radıyallahu anhüma buyurdu ki, Ömer radıyallahu anhüma, seni kendine yakın tutuyor ve yaşlılardan çok sana kıymet veriyor. Beş şeye çok dikkat eyle. Hiçbir sırrını açığa vurma. Huzurunda gıybet etme. Ona hiç yalan söyleme. Ne emrederse yap ve senden hiçbir zaman hıyanet ve itaatsizlik görmesin. Herhangi bir meselede arkadaşınla münakaşa etmemelisin. Münakaşa, Bireylerin birbirine olan sevgilerini tamamen yok eder. Arkadaşının sözünü reddetmek, ona cahil ve ahmak, kendine ise akıllı ve faziletli demektir. Ona karşı kendini büyük görmek ve ona hakaret gözüyle bakmaktır. Bu ise dostluğa değil, düşmanlığa yakındır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşinin söylediğine itiraz etme, onunla alay etme, ''Ve verdiğin sözde dur.'' buyurdu. Din büyükleri buyuruyor ki, ''Din kardeşine, hadi kalk.'' dediğin zaman, ''Nereye?'' diye sorsa, soran kimse arkadaşlığa layık değildir. Ebu Süleymanı Darani buyuruyor ki, ''Bir dostum vardı. İstediğimi verirdi. Bir defa bir şeye ihtiyacım var.'' dedim. Cevabında ''Ne kadar yetişir?'' dedi. Kalbimde ona karşı sevgi kalmadı.'' 4. Onu sevdiğini ve acıdığını söylemelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse, bir kimseyi seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Eğer böyle yaparsanız, onun kalbinde sevginiz doğar ve bir başka taraftan muhabbet artar buyurdu. Arkadaşının her halini sormalı, üzüntü ve neşesine ortak olduğunu bildirmeli, onun üzüntü ve neşesini kendi üzüntü ve neşesi bilmelidir. Onu çağıracağı zaman iyi isimlerle çağırmalıdır. Hazret Ömer radıyallahu anh dostluk, kardeşlik üç şeyle saf olur. Onu en iyi isimlerle çağırmakla, ondan önce selam vermekle, oturmakta onu kendine tercih etmekle buyurdu. Sevgi alametlerinden biri de O'nun olmadığı yerde, O'nun sevdiği gibi O'nu methetmektir. Bunun gibi ehlini, çocuklarını ve hallerini ve onlarla alakalı şeyleri övmelidir. Zira bunun sevgide çok tesiri vardır. Yaptığı her iyiliğe şükretmelidir. hazret Ali radıyallahu anh, din kardeşinin iyi niyetine şükretmeyen, iyi işe de şükretmez buyurdu. Olmadığı yerde ona yardım etmeli, hakkında söylenen kötü sözleri söyleyene çevirmelidir. Onu kendisi gibi bilmelidir. Yanında sevdiği bir kimse için alçakça konuşana karşı susmak, sevdiğine büyük cefa olur. Bu, sevdiğini dövdüklerini görüp ona yardım etmemeye ve susup oturmaya benzer. Zira dil yarası daha büyüktür. Büyüklerden biri der ki, Birisi sevdiğim bir kimseden konuşurken sevdiğimin orada bulunduğunu, söylenenleri dinlediğini ve söylediklerimi onun duymasını istemediğim olmamıştır. Ebu Derda radıyallahu an yerde yatan iki inek gördü. Birini kaldırınca diğeri de kendiliğinden kalktı. Bu hali görünce ağladı ve Allah için kardeş olanlar böyle olurlar kalkarken de, yürürken de beraber olurlar.'' buyurdu. 5. Din kardeşine ilim ve dindi olanları öğretmelidir. Çünkü Allah için kardeş olanların birbirini cehennemden koruması, dünya sıkıntılarından korumalarından mühimdir. Öğretir de, öğrettiğiyle amel etmezse, nasihat etmeli, yol göstermeli ve onu, allah Teala'nın Teâlâ'nın azabıyla korkutmalıdır. Fakat bu nasihatın acımadan dolayı olduğunu anlatmak için de yalnız yerde nasihat etmelidir. Çünkü kalabalıkta nasihat ağır ve yersiz olur. Söylerken de sert değil, tatlılıkla söylemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mü'min mü'minin aynasıdır. Yani kendi ayıp ve noksanlarını ondan öğrenir buyurdu. Bir din kardeşin sana kimsenin olmadığı bir yerde tatlılıkla bir kusurunu söylerse ona teşekkür etmelisin, kızmamalısın. Bu şuna benzer ki bir kimse sana koynunda yılan veya akrep var dese bu sözüne kızmazsın hatta memnun olursun. İnsandaki bütün kötü sıfatlar yılan ve akrep gibidir fakat acı ve yaraları kabirde anlaşılır. Acılar ruhadır. Öyleyse onların acısı ve can yakması bu dünya yılanlarının bedeni acıtmasından daha şiddetlidir. Ömer radıyallahu an ayıplarımı bir hediye gibi önüme getirene Allahü Teala merhamet eylesin buyurdu. O sırada Selman-ı Farisi radıyallahu an yanına gelince ey Selman doğru söyle ''Beğenmediğin hallerden bende hangisini gördün ve duydun?'' buyurdu. Selman radıyallahu anh, ''Beni bu hususta konuşmaktan affeyle.'' dedi. hazret Ömer ısrarla, ''Muhakkak öğrenmek istiyorum.'' buyurunca, Selman radıyallahu anh, ''Duydum ki evinizde günde iki defa yemek yeniyor. Gündüz ve gece giymek için iki gömleğim varmış.'' dedi. hazret Ömer, ''Bundan sonra bunları da yapmayız. Başka bir şey duydun mu?'' buyurdu. Selma'nı Farisi, ''Hayır, duymadım.'' dedi. Huzeyfe bin İsa, yusuf esbata şöyle yazdı. ''Duydum ki, dinini iki habbeye sattın. Çarşıda bir şey satın alıyordun. Satan bir dank.'' dedi. ''Sen de dörtte üç dank ve bir habbe dedin.'' O kimse de seni tanıdığını, dindar olduğunu, salih olduğunu bildiği için kolaylık gösterip sattı. Gaflet külahını başından çıkar ve uykudan uyan. Büyükler buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'i öğrenip de dünyayı isteyen kimseye itimat etmeyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ayetleriyle alay etmiş olur. O halde, dini istemenin alameti böyle şeylerde iyilik etmektir. Allahü Teala Ahraf Suresi 79. ayetinde Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirip şöyle dedi. Ey kavmim ben size Rabbimin elçiliğini tamamen tebliğ ettim. Size nasihat ettim. Fakat siz öğüt verenleri sevmezsiniz buyurdu. Arkadaşlıktan maksat, kendi ahlakını, arkadaşlarından, din kardeşlerinden gelecek bazı şeylere katlanmakla düzeltmektir. Yoksa onlardan iyilik beklememelidir. Ebu Bekir Kettâni buyuruyor ki, Bir kimse benimle arkadaşlık yaptı. Kalbime ağırlık bastı. Kalbimden o ağırlığın gitmesi için ona bir şey bağışladım. Yine kalbimden gitmedi. Kolundan tutup, Evime götürdüm ve ayağının altına yüzümü süreyim dedim. Katiyen olmaz dedi. Muhakkak bunu istiyorum dedim. Müsaade etti ve o ağırlık kalbimden kalktı. Ebu Ali Ribati'yi anlattı. Abdullah Razi ile sahrada gidiyorduk. Yolda sen mi yoksa ben mi reis olayım dedi. Sen ol dedim. Ne desem yapacaksın dedi. Baş üstüne dedim. Torbanı getir dedi getirdim Yiyeceğimi, elbisemi ve daha neyim varsa içine koydu ve sırtını aldı, kendisi taşıdı. Her ne zaman, bana verin yoruldunuz desem, bana, sana reis benim dedim, söylediğimi tut, derdi. Ertesi gece yağmur yağdı. Sabaha kadar uyumadı, ayakta durdu. Islanmayayım diye de üstüme bir örtü tuttu. Bir şey söylesem, reis benim, sen dediğimi yap, derdi. Keşke onu reis yapmasaydım. 6- Hata ve kusurunu affetmektir. Büyükler bu hususta şöyle buyurmuştur. Bir din kardeşin sana bir kusur ederse, kendinde onun yetmiş çeşit özrünü ara. Nefsin kabul etmezse, nefsine de ki, işte senin kötü huyun ve herkese fena söyleyiciliğin. Kardeşin senden yetmiş türlü özür diliyor da kabul etmiyorsun. Arkadaşının kusuru bir günahsa ona güzellikle o işten vazgeçmesini söylemeli. Vazgeçerse ve ısrar etmezse görmemezlikten gelmelisin. Israr ederse nasihatle. Fayda vermezse bu hususta ne yapılacağı hakkında Eshab-ı Kiram aleyhimur-rıdvan ihtilaf eylediler. Ebu Zer'in radıyallahu anh, görüşüne göre o kimseyle arkadaşlığı kesmek lazımdır. Bu hususta şöyle buyurdu. Onu Allah için sevmiştim. Şimdi de Allah için ona düşman ol. Ebu Derda ve eshab Kiram'dan aleyhimür bir kısmı buyurdu ki, arkadaşlığı kesmemek lazımdır. O kusurlu işinden döneceği ümit edilebilir. Başlangıçta onu dost edinmemeliydi. Dost edindikten sonra bu şekilde ondan kesilmemelidir. İbrahim Nehai, rahmetullahi aleyh, din kardeşlerinden bir günah yüzünden ayrılma. Bugün yaparsa, yarın yapmaz.'' buyurdu. Din büyüklerinden iki din kardeşi vardı. Birinin kalbi bir aşka tutuldu. Bunun üzerine, diğer din kardeşine, ''Benim kalbim hasta oldu. Eğer kardeşlik akdini bozmak istersen, bozabilirsin.'' dedi. Din kardeşi, ''Bir günah için senden ayrılmaktan, beni Allahü u Teala korusun.'' dedi. Ve Allahü u Teala, Din kardeşini bu beladan kurtarıncaya kadar hiçbir şey yememeye ve içmemeye karar verdi. 40 gün hiçbir şey yemedi ve din kardeşine halin nasıldır diye sordu. O da eskisi gibiyim diye cevap verdi. Arkadaşı yememeye devam etti. Bu yüzden vücudu bir hayli eridi. Nihayet bir gün din kardeşi geldi ve. Allahü Teala imdadıma yetişti ve kalbimi aşktan soğuttu, dedi. Bunun üzerine yemeği terk eden yemek yemeye başladı. Birine, senin din kardeşin dinini bırakıp bir günaha saplandı. Niçin onunla din kardeşliğini kesmiyorsun, dediler. Buyurdu ki, onun şimdi bir din kardeşine ihtiyacı vardır. Zira düşkündür. Ondan nasıl el çekerim? Lütufla eline yapışırım. Belki böylelikle onu cehennemden kurtarırım. Beni İsrail'de iki kişi vardı. Birbirini çok sever, dağ başında ibadet ederlerdi. Biri bir şey satın almak için şehre indi. Gözü meyhanede olan bir kadına takıldı. Ona tutuldu ve ister istemez onunla birlikte yaşamaya başladı. Aradan birkaç gün geçince, dağ başında kalan diğeri, arkadaşını aramak için şehre indi. Ve arkadaşının başına gelenleri başkalarından duydu. Hemen yanına gitti. Diğeri utancından, seni tanımıyorum dedi. Yanına gelen, üzülme, sana karşı olan şefkatim bugün senden ayrılacak kadar az değildir dedi ve eğilip onu öptü. Bu şefkati arkadaşından görünce gözünden düşmediğini anladı. Kalktı, tövbe etti ve onunla birlikte tekrar dağa gitti. Ebu Zer'in radıyallahu an yolu selamete daha yakındır. Ebu Derda ve ashab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan, bir kısmının seçtiği yol daha ince ve fıkha daha uygundur. Çünkü bu lütuf onun tövbesine sebep olur. Acizlik ve düşkünlük günlerinde din kardeşine daha çok ihtiyaç olur. Nasıl olur da terk edilir? Bunun fıkıh tarafı şöyledir ki, Dostluk kardeşlik akdi yapılınca akraba olur. Günah sebebiyle sıla-i rahmi terk etmek caiz olmaz. Bunun için Allahü Teala Şuara suresi 216. ayetinde sana isyan ve muhalefet ederlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan beriyim buyurdu. Ebu Derda'ya radiyallahu anh Din kardeşin günah işledi. Onu düşman tutuyor musun? dediler. Günahına düşmanım ama o benim kardeşimdir buyurdu. Fakat başlangıçta böyle olan bir kimseyle kardeşlik etmemelidir. Çünkü kardeşlik etmemek suç değildir. Kardeşliği kesmekse suçtur. Terk etmekte belli bir hak vardır. Sana bir kusur ederse, özür dilerse affetmen iyidir. Yalan söylediğini bilsem bile özrünü kabul eyle. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bir kimseden kardeşi özür diler de özrünü kabul etmezse, Onun günahı Müslümanların yolunu kesip onlardan haraç almanın günahı gibidir buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte ise, Mü'min çabuk kızar ve çabuk hoşnuğud olur buyurdular. Ebu Süleyman Darani bir talebesine, din kardeşinden eziyet görürsen sakın kızma. Kızarsan daha çok eziyet veren söz duyabilirsin. Tecrübelerimle böyle olduğunu anladım buyurdu. 7. Dostunu, din kardeşini dua ile anmalıdır. Hayatında da öldükten sonra da böyle olmalıdır. Bunun gibi ehlini ve çocuklarını da dua ile anmalıdır kendine dua ettiğin zaman ona da dua ile ki bu hakikatte kendine dua elemendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din kardeşine arkasından dua edene bir melek sen de öyle ol der buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte birbirini sevenlerin arkalarından yaptığı dualar reddolunmaz buyruldu. Ebu Derda radıyallahu an Secdede 70 dostumun isimlerini hatırlar, Hepsine teker teker dua ederim, buyurdu. Din kardeşliği öyle bir şeydir ki, Sen öldüğünde varisler mirasını paylaşırken, O mezardaki halini düşünüp, Onun için dua eder, demişlerdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ölen, boğulmak üzere olup, tutunmak için sağa sola el atan kimse gibi, ehlinden, çocuklarından ve dostlarından dua bekler. Yaşayanlardan gelen bu dualar, nur dağları gibi ölünün kabrine gelir.'' buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise, ölülere hediye edilen dualar, nurdan bir tabakla getirilir ve onlara, ''Bu, filanın sana hediyesidir.'' denir. ''Yaşayanların hediyeye sevinmesi gibi sevinirler.'' buyurdular. 8. Sevgide, dostlukta vefalı olmalıdır. Vefakarlığın manalarından biri de, ölümden sonra ehlini, çocuklarını ve dostlarını unutmamaktır. İhtiyar bir kadın, Peygamberimizin yanına geldi ve çok ikram gördü. Ashab-ı kiram bu yakın alakaya hayret etti. Rasulullah onlara bu kadın Hatice zamanında bize gelirdi. Ahde vefa imandandır buyurdu. Vefakarlığın biri de dostu ile alakalı olan oğluna da şefkatli olmalıdır. Yakınlarına gösterilen sevgi kardeşinin kalbine kendisine gösterilenden daha çok tesir eder. Vefakarlığın bir diğeri mevki ve makam sahibi olduğunda Dostlarına karşı tevazuyu elden bırakmamak, kibirlenmemektir. Vefakarlığın bir diğeri de hiçbir sebeple dostluğu kesmemelidir. Çünkü şeytan iki kardeş arasındaki soğukluktan daha çok bir şeye sevinmez. Allahü Teala İsra suresi 53. ayetinde "Mümin kullarıma söyle ki en güzel olan kelimeyi yumuşak ve tatlı sözü söylesinler." Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan insan için açık bir düşmandır buyurdu. Yusuf Suresi 100. ayet sonundaysa, Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden bana getirdi. Muhakkak ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o alimdir, hakimdir buyuruldu. Vefakarlığın biri dahi dostunun düşmanıyla dost olmamaktır. Onun düşmanını kendi düşmanı olarak kabul etmelidir. Çünkü bir kimse bir kimseyi severse sevdiğinin düşmanını sevmemelidir. Böyle sevgi tam sevmek olur. Sevdiği kimsenin hakkında bozuk sözler söyleyeni dinlememek de vefakarlığın temel prensiplerindendir. 9 Aralarında zahmet verici şeyler olmamalıdır. Böyle bir dostu ile yalnızken nasılsa öyle olmalıdır. Şayet birbirleri arasında utanma devam ediyorsa, bu iyi bir dostluk sayılmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh, Dostların en fenası seni kendisine hizmete zorlayandır buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, Çok kardeşler gördüm. Aralarında bir sebep, bir külfet olmadan, birbirine kırılan iki kardeş görmedim, buyurdu. Büyükler şöyle buyurmuştur. Dünyayı sevenlerle edepli olarak, ahireti isteyenlerle ilim sahibi olarak, marifet sahipleriyle de istediğin gibi görüş. Sofilerden bazısı birbirleriyle arkadaşlık etmişlerdir. Koydukları şart da, eğer birisi devamlı yemeyip, Oruç tutarsa, gece sabaha kadar namaz kılarsa, diğerinin ona ''Niçin böyle yapıyorsun?'' diye sormamasıydı. 10. Kendini bütün dostlardan aşağı bilmelidir. Onlardan bir şey beklememeli, her şeyine hakkıyla riayet etmelidir. Cüneyd-i huzurunda biri ''Allah için kardeşlik olmak bu zamanda çok kıymetli ve bulunmaz oldu.'' dedi. Birkaç defa bu sözü tekrarladı. Cüneyd-i Baghdadî, rahmetullahi alaih, ona senin sıkıntı ve cefalarını çekecek bir kimse arıyorsan bulamazsın. Sıkıntı ve cefalarını çekeceğim bir kimse arıyorsan burada çok vardır. Buyurdu. Dostluk, arkadaşlık üzerine diğer ehlişünlere alimlerinin sözleri. İnsanın mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Zararlı kimselerin sohbetinden, arkadaşlığından, şüpheli yiyeceklerden ve çeşitli şeyleri istemek arzularından sakınınız. Bu üç kelimenin bildirdiği manaları iyi düşününüz. Abdülehad Serhendi rahmetullahi aleyh İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh. Bir kimse sadık bir arkadaşını kaybederse, kendisi için zillettir. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh. Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar, arkadaşsız kalır. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh. Tanıştığınız, görüştüğünüz, beraber olduğunuz kimsenin, İyi arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek husus ve ölçü şöyledir: Gördüğünüz, görüştüğünüz, beraber olduğunuz, birlikte oturup kalktığınız kimse sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa işte o iyi arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse Allah korusun. Cenabı ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa gerçekten bil ki o kimse kötü arkadaştır. Ondan çok sakınmak lazımdır. Ondan yırtıcı aslandan kaçar gibi hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü arslanın yapacağı olsa olsa canını almaktır. Arslan insanın canını alabilir, onu öldürebilir fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaşsa insanın hem imanının ve hem de canının gitmesine onun ebedi felaketine sebep olur. İyi bir arkadaş iki cihan içinde büyük saadettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. İnsanlar birlikte yaşarlar ve arkadaşsız olamazlar. Babamız olan Adem Aleyhisselam en güzel yer olan cennette bulunduğu halde kendisine insan olarak bir arkadaş gerektiğini hissetti ve bunu istedi. Onun sol kaburga kemiğinden Hz. Havva Vâlidemiz yaratıldı. Ahmet Namiki Câmi Rahmetullahi Aleyh İyi arkadaş, insanı aşağılıklardan yüksekliklere bulaştırır. Kötü arkadaşsa, bunun tersini yapar. Ahmet Namiki Câmi Rahmetullahi Aleyh Herkesle arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Kibirlenme ve ve sırrını kimseye söyleme. Herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Ahmet namik ki camii Rahmetullahi Aleyh Arkadaşlık çok ince bir şeydir. Onu korumazsan zarar gelebilir. Daima kızgınlığın zamanında kendine sahip olarak onu koru ki, sana haksızlık eden gelip senden özür dilesin. Olanla yetin fazlasını arama. Arkadaşının kusuruna bakma. Ahnef bin Kays Rahmetullahi aleyh Arkadaşlarımdan bir grup toplayıp kendilerine bir ziyafet vermem, benim için bir köle azad etmekten daha sevimlidir. Ali bin Ebu Talib Radiyallahu anh O nasıl sizin arkadaşınız olabilir ki? Kesesini açıp muhtaç olduğunuz şeyi alınca, özünde ferahlık duymaz. Ali Zeynel Abidin Rahmetullahi Aleyh Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara, suizanla kötü düşünmeye sebep olur. Bişre Hafi Rahmetullahi Aleyh Oturacak, kalkacak arkadaşların en hayırlısı, görüldüğü zaman Allahü Teala'yı hatırınıza getirendir. Onların sözleri, ilminizi arttırır. Onların ameli, ahireti aklınıza getirir. deli Muhammed Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Davud-u Ta'î Rahmetullahi Aleyh Talebeye tövbeden sonra ilk emredilen kötü arkadaşları terk etmesi, maksattan ulaştıracak şeylerden uzak durmasıdır. Ebu Abdullah Kureşi rahmetullahi aleyh Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Ebu Hasan Cusuki rahmetullahi aleyh Şimdiden sonra Ahiret işinde insana yardımcı olacak ve orası için müsait bir zemin hazırlatacak arkadaş kalmadı. Hepsi insanın kalbini fesada vermeye uğraşır oldu. Ebu Yahya Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh. Azarlaması çok olanın arkadaşı az olur. Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyh. Eğer sana bir arkadaş lazımsa bu tasavvuf ehli olmalıdır. Onlar bir hata işleyeni hemen kapı dışarı atmazlar. Mazeret yolu arar, onu ıslah etmeye, doğru yola getirmeye çabalarlar. Hamdun Nişapuri rahmetullahi aleyh. Hamdun Nisaburi rahmetullahi aleyh. Sözü ve hareketleriyle sana Allahü Teala'yı ve ahirete hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma. İbn Ataullah rahmetullahi aleyh. Çok arkadaş sahibi olma. Hepsinin hakkını ödeyemezsin. Allah'a yemin ederim ki ben bir arkadaşın dahi hakkını verebilmekten aciz kalıyorum. Kabül Kurazi rahmetullahi aleyh. Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zinettirler. Dostunun sana düşen işini güzel bir şekilde gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanlarından uzaklaş, her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar, Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Ömer bin Hattab. Anh. Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan, bir de kendini beğenmekten. Hazreti i Ebu Bekir Sıddık ile hazret Ali'nin arkadaşlığı Bir gün Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an, Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. İçeri gireceği sırada hazret Ali radıyallahu an da geldi. Ebu Bekir hemen geri çekildi ve ''Ya Ali, buyur önce sen gir'' dedi. Ali radıyallahu an, ''Ya Eba Bekr. Sen önce girmelisin. Çünkü her iyilikte önde olan, her hayırlı işte ileride olan ve bu hususlarda herkesi geçen sensin. Ebubekir radıyallahu anh, Sen önce gir ya Ali. Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, daha yakın olan sensin. Ali radıyallahu anh, Ben senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Ümmetimden Ebubekir'den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmadı buyurdu. Ebubekr radıyallahu an ben senin önüne nasıl geçebilirim ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma Tüz Zehra'yı radıyallahu anha sana verdiği gün kadınların en iyisini erkeklerin en iyisine verdim buyurdu. Ali radıyallahu an ''Ben senin önüne geçemem. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselamı görmek isteyen Ebu Bekr'in yüzüne baksın.'' buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Ben senin önüne geçemem. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem aleyhisselamın hilm sıfatını ve Yusuf aleyhisselamın güzel ahlakını görmek isteyen Ali Mürteza'ya baksın.'' Ali radıyallahu an senin önünden giremem çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi beni en çok seven ve ashabımın en iyisi kimdir dedi Cenab-ı Hak Ya Muhammed aleyhisselam Ebu Bekir sıddıktır buyurdu Ebu Bekir radıyallahu an ben senin önüne geçemem çünkü Rasul aleyhisselam ilmi bir kimseye veririm ki Allahü Teala onu sever, ben de onu çok severim buyurdu. İlim şehrinin kapısı sen oldun. Ali radıyallahu anh senin önünde gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam cennetin kapıları üzerinde Ebu Bekr Habibullah yazılıdır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam Hayber gazasında bayrağı sana verip bu bayrak Melik'e galibin Ali bin Ebu Talibe hediyesidir buyurdu. Ali radıyallahu an senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam ya Ebu Bekir sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki kıyamet günü Ali cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenab-ı Hak buyurur ki, ''Ya Muhammed aleyhisselam, senin baban İbrahim Halil ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali bin Ebu Talip ne güzel kardeştir.'' Ali radıyallahu an, ''Senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü cennet meleklerinin reisi olan Rıdvan adındaki melek cennete girer. Cennetin anahtarlarını getirir, bana verir.'' Sonra Cebrail aleyhisselam gelip, ''Ya Muhammed, cennetin ve cehennemin anahtarlarını Ebu Bekir'e ver. Ebu Bekir istediğini cennete, dilediğini cehenneme göndersin.'' der. Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Senin önünden giremem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, ''Ali, kıyamet günü benim yanımdadır. Havz ve Kevser yanında benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennette benimledir.'' allah Teala'yı görürken benimledir. Ali radıyallahu an senden önce giremem. Çünkü Resul aleyhisselam, Ebu Bekir'in imanı, bütün müminlerin imanları toplamıyla tartılsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir, buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, ben ilmin şehriyim, Ali bunun kapısıdır, buyurdu. Ali radıyallahu an senin önünden nasıl yürüyebilirim? Çünkü Rasul aleyhisselam ben sadıklığın şehriyim. Ebu Bekir bunun kapısıdır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an senin önünden geçemem çünkü Rasul aleyhisselam buyurdu ki kıyamet günü Ali güzel bir ata bindirilir. Görenler acaba bu hangi peygamberdir der? Allahü Teala bu Ali bin Ebu Talip'tir buyurur. Ali radıyallahu an senin önünden gidemem çünkü Rasul aleyhisselam ben ve Ebubekir bir topraktanız tekrar bir olacağız buyurdu. Ebubekir radıyallahu an senin önünde gidemem çünkü Rasul aleyhisselam buyurdu ki Allahü Teala ey cennet senin dört köşeni dört kimseyle bezerim biri Peygamberlerin üstünü Muhammed aleyhisselamdır. Biri Allah'tan korkanların üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadınların üstünü Fatıma-tü Zehra'dır. Dördüncü köşesindeki de temizlerin üstünü Hasan ile Hüseyin'dir. Ali radıyallahu anh, senin önünden nasıl gidebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, sekiz cennetten şöyle ses gelir. Ey Eba Bekir, Sevdiklerinle birlikte gel, hepiniz cennete girin. Ebu Bekir radıyallahu anh senin önünden gidemem çünkü Resul aleyhisselam ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun gövdesidir. Ali bu dağıdır, Hasan ve Hüseyin meyvasıdır." buyurdu. Ali radıyallahu anh senin önünden gidemem çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki Allahü Teala Ebu Bekir'in bütün kusurlarını affetsin. Çünkü o kızı Ayşe'yi bana verdi. Hicrette bana yardımcı oldu. Bilal i Habeşi'yi benim için alıp azad etti. Onları içerden dinleyen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey kardeşlerim Eba Bekr ve Ali! Artık içeri girin. Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki, yerlerdeki ve yedi kat gökteki melekler sizi dinlemektedir. Kıyamete kadar birbirinizi övseniz, Allah yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız.